Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Bir güzel adam İslam'a koşuyordu. Kişiliği, şahsiyeti berrak bir adam iman iklimine koşuyordu. Kendisiyle beraber annesini babasını aynı yolun yolcusu yapacak olan bu güzel adam şimdi Rabbani bir yolun yolcusu oluyordu. Bu gürbüz insan bu yiğit insan, bu şahsiyetli insan Ammar bin Yasir'di. Babası yıllar önce Mekke'ye gelmişti. Babası Yasir bin Amir'di. Yemen'den Mekke'ye gelmişti. Ebu Huzeyfe bin Mu'irenin himayesine girmişti. Annesi Sümeyye bin Habbab'dı. Sümeyye bir Türkmen kızıydı. İran'da yaşayan bir Türk ailesinin kızıydı. Önce hediye yoluyla Taif'e geldiği, daha sonra Mekke'ye köle olarak satıldığı biliniyordu. En sonunda Ebu Huzeyfe bin Muğire'nin kölesi oluyordu. Aynı hanede bir cilvey Rabbani olarak buluşuyorlardı. Ebu Huzeyfe'nin evinde aynı çatının altında yaşıyorlardı. Belli bir süre sonra Ebu Huzeyfe bunları evlendiriyordu. Bu evlilikten öncü bir insan dünyaya geliyordu. Ammar bin Yasir dünyaya geliyordu. Ammar bin Yasir, nübüvvet öncesi Peygamber Efendimizle tanışıyordu. Az da olsa yer yer görüşüyorlardı. Vahyin gelmesinden sonra, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak göreğe başlamasından belli bir süre sonra, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde davet faaliyetini yürütüyordu. O günlerin birinde Peygamber Efendimiz'den bazı ayetleri dinlemiş ve son derece etkilenmişti. Etkin bir mesajla karşı karşıya geliyordu. Derin düşüncelere dalıyor, zaman zaman düşündüğü meseleler zihnine kalbine üşüşüyordu. Hayatın anlamını sorgulamıştı. Ölümün anlamını sorgulamıştı. Niçin var olduğunu sorgulamıştı. Yaşadığı hayatın anlamsızlığı derinden derine defalarca kendisini hissettirmişti. Şimdi hayattaydı. Yarın yok olup gidecekti. Yok olup gidecekse ...niçin var olmuştu? Bu ve benzeri soruları... ...daha önceleri defalarca soruyordu. Soruyordu ama... ...ciddi cevaplar da bulamıyordu. Şimdi... ...Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam'dan duyduğu ayetler... ...onun içine nüfuz ediyordu. O gün o ayetleri... ...Peygamber Efendimiz'i... ...uzun uzun düşünmüştü. Kalbi ise çoktan Efendimiz'e yönelmişti. Vahya doğru yürüyordu. Şimdi... Erkam'ın evinin önündeydi. Daha fazla duramıyordu, daha fazla duramayacaktı. Peygamber iklimine girmek istiyordu. Rahmet elçisinin getirdiklerini duymak istiyordu. İzin alıyor ve içeri giriyordu. Efendimizin gül yüzleri daha bir berraklaşıyordu. Kalbinin ihtişamı gül yüzlerine vuruyordu. Ne kadar içten bir hali vardı. Ammar şimdi rahmet elçisini dinliyordu. Onun sohbet iklimine giriyordu. O konuşuyor, ayetler okuyor, Ammarın kalbi ayağa kalkıyordu. Ammar, Rahmanı rahime kalbini veriyordu. Rabbine bağlanıyordu, rahmet elcisine iman ediyordu. Kelime-i şadeti söylüyor, iman iklimine giriyor, İslamla şerefleniyordu. Ammar bin Yasir, imanın halevetin içinde bir badı sabah gibi hissediyor, yaşıyordu. İç huzuru tanıyordu, kalbinin kendine geldiğini duyuyor. Yıllardır sorduğu sorular, sorgulamalar bir bir cevaplanıyordu. Hayatın ve ölümün anlamı ancak bu kadar berrak olabilirdi. Anlıyordu. Varoluşun sırrı, ezel ve ebed sultanını tanımaktı. Alemlerin Rabbini bilmekti. Kainatı var edeni bulmaktı, onunla bağlantı kurmaktı, onunla söyleşi yapabilmekti, onun ayetleriyle kuşanmaktı. Burada kısa bir hayat vardı ama burada varoluşun anlamını kavramak vardı, anlamak vardı. Rabbani yolun yolcusu olmak vardı. Asıl hayatsa sonsuzdu bitimsizdi, asıl hayatsa ahiretti sonsuz cennetlerdi. Şimdi Ammar, güzel bir mümin olmaya karar veriyordu. Rabbi Rahim'in istediği bir hayatı yaşamaya karar veriyordu. İslami hayatı, biricik hayat tarzı olarak yaşamaya karar veriyordu. Yol belliydi. Ufuk berraktı. Ona düşen bu asil yolun yolcusu olabilmekti. Ammar bin Yasir, dalga dalga sevinç içinde evine geliyordu. Annesine, babasına durumu açmak istemiyordu. Ama onlar... Ammar'ın yüzünden ve hallerinden ciddi anlamda değiştiğini hemen anlıyorlardı ve soruyorlardı. Bu halini soruyorlardı. Halindeki değişikliği soruyorlardı. Ammar yaşadıklarını anlatıyordu. Ayetleri okuyordu. Rahmet elçisinin anlattıklarını anlatıyordu. Onun sohbetinden kesitler sunuyordu. Baba Yasir ve anne Sümeyye heyecanla iman iklimine kuşuyorlardı kelimeye şahit getiriyorlardı. Aynı günlerde Ammar'ın kardeşi de İslam'la şerefleniyordu. Aile olarak İslam'a giren ilk aile oluyorlardı. Böyle güzel bir şerefle şerefleniyorlardı. Müşrik bir toplumda, putperest bir toplumda putları reddetmek çok tehlikeliydi. Bedeli çok ama çok ağır olurdu. Bir de kimsesiz insan konumunda ise Arkası akrabası yoksa o zaman iman etmedin bedeli çok daha ağır olurdu Dayanılmaz iskencelere mahkum olmak olurdu Kısa bir zaman geçiyordu Yasir ailesinin Müslüman olduğu duyuluyordu Başta Ebu Zeyfe olmak üzere adamlarıyla beraber zulüm süreci başlıyordu Bir de bunlara Ebu Cehil de katılıyordu Yasir ailesini sıcak kumlara götürüyorlardı Ateşlere dönmüş kumlar üzerinde süründürüyorlardı. Aç ve susuz bırakıyorlardı. Yer yer kamçılıyorlardı. Onlar iyice bitkin hale gelince, Atalarınızın dinine dönün. Bu türedi dini terk edin. Ya atalarınızın dinine dönersiniz, Ya da ölümlerden ölüm beğenirsiniz diyorlardı. Onlarsa bütün bu ağır şartlara rağmen, Tehüt çizgisinden zerrece sapmıyor ve ahad, Had diyorlardı Onlara yapılan bu ağır işkence Mekke'de konuşuluyordu Başta peygamber efendimiz ve şerefli Arkadaşları son derece Mahzundular Ama ellerinden bir şey gelmiyordu Peygamber efendimiz Zaman zaman işkence edildikleri Mahalle geliyor ve Yasir Ailesine sabredin ey Yasir ailesi Görüşmemiz cennette Cennet sizi bekliyor buyuruyorlardı Ammar'a, babası Yasir'e ve annesi Sümeyye'ye işkence her gün biraz daha artıyordu. Ebu Huzeyfe ve Ebu Cehil onların eski dinine dönmelerini beklerken onlar zerre kadar Allah'ın dininden taviz vermiyorlardı. Onların bu tavizsiz duruşu müşrikleri deliye döndürüyor ve onlar hınçlarını işkence yaparak alıyorlardı. Ammar'ın annesine adi kelamlar ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'e yönelişini, iman iklimine girişini çarpıtıyorlar, Sümeyye'nin namusuna laf atıyorlardı. Sümeye Hatunsa onlara düşük insanlar olduklarını söylüyordu. Onlar bu sözleri kaldıramıyor, bir kölenin bu denli sözler söylemesine tahammül edemiyor ve Sümeye Hatun'u alçakça bir şekilde şehit ediyorlardı. Şümeyye Hatun oğlunun ve eşinin gözlerinin de şehit ediliyordu. Ammar'ın taa dermanı kesiliyordu. Annesinin gözlerinin de şehit edilmesi onun direncini ileri boyutta kırıyordu. Aynı günün akşamına doğru babası Yasir de şehit ediyorlardı. Ammar'ın kalbi parça parça oluyordu. müşrikler Ammara yöneliyorlardı. Ya atalarının dinine dönersin, Hubele yönelirsin, La Teuzye'ye yönelirsin ya da annen baban gibi öldürülürsün diyorlardı. Haydi söyle, Hübel ilahımıza yöneliyor musun? Ona secde ediyor musun? Ammar tükenmişti, direnci bitmişti. Evet diyordu. Sizin dediklerinize evet diyorum diyordu. Müşrikler sevinç naralar atıyorlardı. Uydurma bir dinden birini kurtarmışlardı. Kendilerinin gücünü göstermişlerdi. Şimdi Ammar'ı bırakıyorlardı. İşkence alanını terk ediyorlardı. Ammar daha bir perişandı. İstemediği halde Allah'a ortak koşan sözler söylemişti. İmanını kaybettiğini sanıyordu. Derin bir ızdırabın içerisinde kıvranıyordu. Hüzünler içerisinde Allah'ın elçisine, rahmet elçisine geliyordu. Ve öyle diyordu, ey Allah'ın peygamberi ben çok büyük bir suç işledim. Onları memnun edecek sözler söyledim. Peygamber Efendimiz bu gürbüz insanın göz yaşlarını siliyor ve mübarek başını Ammar'ın göksüne yaklaştırıyordu. Sonra da sen o sözleri söylerken kalbin ne diyordu? Ammar, Ya Resulallah, vallahi kalbim imanla dop doluydu diyordu. Peygamber Efendimiz son derece mutlu oluyor ve sen söylediklerinden mesul değilsin. Aynı işkenceleri bir daha görürsen yine aynı sözleri söyleyip onların baskılarından kurtulabilirsin buyuruyorlardı. Kısa bir süre geçiyordu ve Nahl suresinin 106. ayeti nasil oluyordu. Kalbi imanla dolulmasına rağmen işkencelerle inkara zorlanan kişi müstesna. İman ettikten sonra her kim Allah'ı inkar ederse Kalbini inkara açarsa o Allah'ın gazabını hak etmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır buyuruluyor. Ammar rahatlıyordu. İman ikliminde oluşuna hamd ediyordu. Rabbine ilişkin derin bir iştiyak, özlem duyuyordu. Kuluna kaldıramayacağı yük yüklemeyen sonsuz merheve sahibine hamdler ediyor, dualar ediyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.